Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahihi ecmaîn Aziz dostlar bir Ehl-i Ehlibeyt mektebi dersinde Rabbim yeniden buluşturdu bizleri buluşturan'a hamd olsun Allah yolundan ayırmasın. Amin. Rabbim hayır üzere bizleri yürütsün. Hayatımızdaki hayırları çoğalsın. Amin. Hayırlara bereket ihsan etsin. Amin. Ve inşallah hayırlarımızın çoğalmasıyla da en güzel hayır yurdu olan cennette bizleri birleştirsin. Amin. Nasıl burada topladıysa orada da toplasın. Amin. Nasıl burada bizleri efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam onun güzide ashabı olan güzide arkadaşlarının sevgisiyle topladıysa inşallah ahirette cennette bizi onlara komşu eylesin. Konumuz Ehlibeyt olduğu için size Hazreti Ali'den bir örnek vererek derse başlamak istiyorum. Ancak bu örneğin üzerinden çok yorum yapmayacağım. Eğer sadece bu örneğin üzerinden biraz kendimizi yoklasaydık, çok şey konuşurduk, çok şey konuşmamız gerekirdi. Biz öyle yapmayacağız. Ben sadece bir rivayet aktaracağım size, bir tablo aktaracağım ve sizin zihin dünyalarınıza havale edeceğim inşallah. Sizler buradan neyi benim sizlere vermek istediğimi, en başta kendi nefsime neyi vermek istediğimi inşallah anlayacaksınızdır. Allah sizden ebeden razı olsun. Ben sizden razıyım. Şundan razıyım ki az sözle de çok şey anlıyorsunuz. Bazen ben üstü kapalı söylediğim şeyler bile bakıyorum. Sonradan geliyor bana yankıları. Elhamdülillah anlaşılıyor. Demek ki boşuna konuşmuyoruz. Demek ki her şeyi de açıkça konuşmaya da gerek yok. Bazen biraz daha kapalı konuşup herkesin zihin dünyasına alacağını bırakmak lazım. Bu aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bir sünnetiydi biliyor musunuz? Hz. Ebu Bekir anlıyordu mesela bazen kapalı olan birçok şeyi Efendimiz söylediği zaman hemen anında o anlardı. Ashabtan bazıları da anlardı ama bazıları anlamazdı, bu anlayış meselesiydi. Ama biz Efendimiz'e şunu öğrendik, demek ki hatipler her şeyi ap açık konuşmak durumunda değillerdir, olmamalı da. Bazen açık konuşmak göz çıkarabilir, gönül yaralayabilir, sıkıntılara seviyet verebilir. Onun için bazen üstü kapalı konuşmakta fayda var. Ortaya verelim meseleyi. Herkes kendi dünyasını alsın oradan alacağını. Hazret Ali'nin hilafet günleri zor günler o günler. Nehveran savaşı olmuş hariciler Hz. Ali'yi küfürle itham ettikleri için onun karşısına çıkmışlar. Böyle sıkıntılı günlerde Hazreti Ali'nin yanında onu seven, ona yürekten bağlı olanların sayısı neredeyse bir elin parmakları. Bu kadar az olduğu bir anda onu sevenler eleştiri okları ona yönelik olarak çoğaldığı bir zeminde biri giriyor. Hukufenin mescidine, emirel müminin olan Hazreti Ali'nin karşısında duruyor ve diyor ki, Yeryüzünde senden daha hayırlı bir insan yok. Ne demiştir sizce Hazreti Ali bu söze? Bakın zeminin fotoğrafını verdim size. Sevenleri inanın ki bir avuç sevmeyen ve eleştirenler daha fazla. Böyle bir zeminde, böyle bir söz duyuyor ve onlarcası bu söze şahit oluyor. Hazret Ali şöyle bir doğruluyor. Kılıcına elini götürüyor. Sen diyor Allah Resulü'nü gördün mü? O adam hayır diyor. Sen Ebu Bekir ile Ömer'i gördün mü? Hayır diyor. Eğer onları görseydin bu sözü söyleseydin, Şimdi kılıcı başında yerdin. Dua et ki görmeden bu sözü söyledin. Artık ondan dolayı sana bir şey demiyorum. Ama hiç bu sözden memnun olmadı Hazreti Ali. Hiç. Ne alkış, ne taltif, ne bir beklenti. Bambaşka bir şey bu. Allah onların yolunda etsin inşallah. Dedim ya girmeyeceğim sadece söyledim size. Emaneti verdim. Artık nasıl bilirseniz öyle davran. Aziz kardeşlerim, ayetler ışığında ehli beyt diyeceğiz. Aslında bu konuya bir giriş yapmıştık bir önceki dersimizde Kur'an'ın ışığında ehli beyt dediğimiz zaman o derse dört ayeti ehli ile alakalı olarak anlamaya çalışacağımızı söylemiştik. O dört ayeti bir tekrar edeyim. Tafir ayeti diye bilinen Ahsap suresinin 33. ayeti, Meveddet ayeti olarak bilinen Şura suresinin 23. ayeti, Salavat ayeti diye bilinen Ahsap suresinin 56. ayeti, mübahale ya da lanetleşme ayeti diye bilinen Ali İmran suresinin 61. ayeti Doğrudan dolaylı bir biçimde, ehlibeytle beytle bir şekilde alakadar olan bu ayetler, Ehlibeyt beyt meselesinin anlaşılmasına Kur'anın çerçevesinde, Kur'anın aydınlığında bize mesajlar verecek inşallah. Biz bu dört ayetten bir tanesini, tathir ayetini işledik bir önceki dersimizde. O ayet, Ehlibeyt beyt kavramının Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi olan ehlibey'te, beyte Doğrudan kullanıldığı için o ayetin üzerinde biraz yoğun durmuştuk. Ama bugün eğer ben becerebilirsem bu üç ayeti bitirmeyi hedef hedefliyorum. Çünkü üç ayetin çerçevesinde biz inşallah ayetler ışığında Ehl-i mesajını anlayacağız. Bir Tathir ayetini tekrardan hatırlayalım. Ne demişti Rabbimiz orada? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّ اَهْلَ الْبَيْتِ yutahhirukum تَطْحِيرًا Ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri, o ricz kelimesinin ne olduğunu söyledik. Maddi ve manevi her türlü kir. Bu kirlerden hepsinden sizi arındırmak istiyor ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Biz bu ayet bağlamında ehli beytin kimlerden oluştuğunu anladık. Tekrara girmeyeceğim çünkü bugünkü dersimiz biraz yoğun. Nasıl bir değer ve konumu var Ehlibeyt'in bunu anladık. Çünkü ayet çok önemli bir mesaj veriyordu bize. Müslümanın hayatında Ehlibeyt nerede durmalı? Buna ait mesajları verdi. Bir ayetten biz bunların hepsini çıkardık. Bugün Mevaddet ayetinden itibaren 3 ayetin gölgesinde de Ehlibeyt kavramını yani Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aziz ve azize ailesini ki onların nasıl bir fonksiyonu olduğunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Şimdiye kadar birçok derste onlara vurgu yaptık. Bu dönem sonuna kadar da bunu anlamaya çalışacağız. Siz zaten yürüdükçe bu meselenin ne kadar mühim olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İnşallah beraber anlayacağız. Meveddet ayeti Şura 23. ayet. O ayette Allah kul diyerek de ki diyerek Efendimize 300 küsür kez aynı uslupla söylettiği bir cümleyi söylettirecek. De ki deyip aleme onun lisanı ile o hakikati duyuracak. Ne diyecek Rabbimiz? Kul la es'elukum alayhi ecren ilal meveddete fil qurbah. De ki ben sizden risaletin hizmeti karşılığında Herhangi bir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil qurba. Ama bir şey istiyorum. Nedir o? Yakınlarıma bir sevgi istiyorum. Meveddetel fi kurba. Yakınlarıma sevgi olarak anlaşılan bu ifade birçok müfessirimizin ortak kanaatine göre ki bu konuda sahabenin de bize vermiş olduğu mesajlar var. Aleyhisselatu vesselam efendimizin yakınları, akrabaları özelde de ehli beytidir. Peki burada şöyle bir sıkıntı zihinlerimizde çağrışıyor değil mi? Hem hiçbir şey istemiyorum diyor hem de arkasından bir şey istiyor. Yakınlarına sevgi istiyor. Kaldı ki biz Kur'an'ın bütünlüğünün içerisinde bu ayeti okuduğumuz zaman şunu görürüz. Aslında Allah... Nuh aleyhisselamın diliyle, Hud aleyhisselamın diliyle, Salih aleyhisselamın diliyle, Şuayb aleyhisselamın diliyle benim ecrim sadece Allah'adır demiştir. Bütün peygamberler ecirlerini, mükafatlarını, karşılıklarını dünyada hiçbir şekilde istememişlerdir. Ne maddi anlamda ne de maddinin dışında. Mesela bir itibar olarak, mesela alkış olarak Hazreti Ali'ye buradan bir gönderme yapayım işin en başında. Mesela farklı bir beklentiye girerek bir şeyler beklememişlerdir. Neden? Çünkü bütün peygamberlerin ortak davası, risaletin davasıydı. Her davanın kendine özgü ahlakı vardı, ilkeleri vardı. Risalet davasının da... Çok önemli ilkeleri vardı. Esasları vardı. O ilkelerden bir tanesi de buydu. Asla karşılık beklememekti. Şimdi hatırlayacaksınız bu ilkelere ara ara biz vurgu yapıyoruz. Ancak yine yeniden vurgu yapmamızda fayda var. Bazen tekrar gerçekten mühimdir. İmam Hatipliler şimdi bu cümleyi hatırlayacaklar. Et tekraru ahsen ve levkane 180 derler. Gerçekten Bazen tekrar mesaj itibariyle hatırlattığı hakikat itibariyle çok mühimdir. Kur'an da onun için tekrar eder. Risaletin davasının beş temel ahlakı var. Biz bunu aleyhissalatü vesselamın hayatından mesajlarından Kur'an'ın bu ahlakın ilkelerine dair söylemiş olduğu hakikatlerinden anlıyoruz. Nedir bunlar? Birincisi şu rüya göreceksin. Ne demek rüya görmek? Hedef belirleyeceksin. Bir hedefin olacak. Ben ne yapabilirim ki diyemezsin, diyemezsin. böyle bir hakkın yok. Abdullah mısın? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin mi? Bu ailenin bir ferdisin. Ağırlığın ne kadarsa, mizacın neyi kaldırırsa, kabiliyetin neyi getirirse, neyi kaldırabilir taşıyabilirse... Sen kulluk yolunda bir hedef belirleyeceksin. Bunu ille de yastıkta rüya görerek değil hakikat olarak da hayatın içerisinde de belirleyebilirsin. Dolayısıyla rüya göreceksin dediğimiz zaman hemen aklımıza yastıklar gelmesin. Yaşarken hayatın içerisinde de rüya görmek mümkündür. Hedefin olacak varmak istediğin bir hedefin eğer hedef belirlemezsen kulluk yolunda yürüyemezsin. Bir hedefin olacak mesela Selahaddin Eyyubi gibi 10 yaşında Halepli marangozun yaptığı minberi Mescid-i Aksa'ya koyacak komutan ben olmalıyım gibi bir hedefin olacak. 10 yaşında 20 yaşında 50 yaşında neyse eğer bu davanın bir ferdi olmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bu birincisi. İkincisi hedef belirledin yatmak var mı? Hayır hayır. Üç damlayı akıtacaksın. Risalet davasının ilkeleri. Üç damla nedir? Alından akıtılacak ter. Gözden akıtılacak yaş. Yeri ve zamanı gelince bedenden akıtılacak kan. Üç damlayı sen risalet davası için bu davanın belirlenmiş hedefi için akıtacaksın. Bu konuda. Terlemeden bir şey olmadığını bileceksin. Ağlamadan, gözyaşı dökmeden bir şey olmayacağını bileceksin. Yeri ve zamanı gelince serden de vazgeçeceksin. Bu davanın en temel ahlakı budur. Üçüncüsü arkana bakmayacaksın. Yani şunu demeyeceksin. Ben çıktım bir yola kaç kişiyiz? Yok böyle bir soru. Bu acizlerin sorusu. Sordu mu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir soruyu? Asla. Sordu mu herhangi bir sahabi? Sormadı. Sorsaydı Nuh Aleyhisselam sorardı. 1000-50, 950 değil Kur'an öyle diyor. 1000-50 yıl mücadele et, ter dök, birçok şeye katlan bir gemiyi zor doldur. Biz kaç kişiyiz deseydi eğer Nuh Aleyhisselam, Yürüyebilir miydi? Dolayısıyla bu davada Risalet davası ise eğer dava bu davada arkaya bakmak yok. Dördüncüsü neticeyi Allah'a bırakacaksın. Asla netice hesabı yok. Ben yaptım. Ben ettim zaten ben dediğin zaman iş bitti. Yapan biz değiliz eden biz değiliz. Bizi kullanmışsa Allah eğer bizim elimizle bir şey yapmışsa eğer yapan da odur eden de odur. Hal böyleyse eğer ne yaparsan yap netice hesabına girmeyeceksin. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz uğraşıyoruz olmuyor. Nereden biliyorsun olmadığını. Eğer netice hesabına girseydi sahabe. Bakın Anadolu'nun dört bir tarafında sahabe izlerinin arkasına düşmüşsünüz sizler. Ben sizin sözcünüzüm ben sizin hissiyatınızı tercüman ediyorum. Aslında siz düşmüşsünüz. Eğer sahabe netice hesabı yapsaydı ne işi vardı Saffan İbni Muattal'ın Samsat'ta Adıyaman'da? Ne işi vardı Amr İbni Madi Kerbin Çorum'da? Ne işi vardı bakın arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'nin burada? Onlar bir şey almadılar ama ektiler tohuma, tohumu toprağa arkalarına da bakmadan çekip gittiler. Allah için ekildiği için Allah zayi etmedi. 500 yıl geçti 1000 yıl geçti ama bir şekilde o tohum meyve verdi. Allah için ekildiği için Allah o tohumu kurda kuşa yem etmedi. Buna inanın iman edin buna bu hakikate iman edin. Allah için yapılan hiçbir şeyi Allah sahi etmez. Dolayısıyla bu davanın dördüncü ilkesi budur. Asla neticeye bakmayacaksın. Netice hesabı yapmayacaksın. Beşincisi karşılık beklemeyeceksin. En temel ilken şu olacak. Hizmet dünyada ücret ahirette. Eğer sen ücreti burada istersen. İşi kaybettin dostum yok böyle bir şey. Ya ücret gelirse sen beklemedin ama ücret geldi. Mesela sen Allah için bir şeyler yaptın. İnsanlar bir şeyler yaptığını zannettiler seni sevdiler. Sevinme üzül. Üzül ve de ki ben acaba ecrimi burada mı alıyorum Allah'ım? Ne oluyor? Bu insanlar niye bana teveccüh gösteriyor? Niye alkışlıyor? Niye seviyor? Vallahi üzül, üzül ahirete bir şey kalmamasının endişesinin altında inle. Bu çok mühim bir şey. Çünkü sen eğer burada alırsan Allah korusun biz ahiret için yola çıkmıştık de. Niye de, niye de kendine bağlama hiçbir şeyi. Kardeşlerine bağla, hizmete bağla, İhlasla yapılan işe bağla ama asla kendine bağlama. Eğer sen karşılık beklersen işi baştan bitirmişsindir. Hiçbir peygamber karşılık beklemedi. Hiçbir risalet davasının mensubu karşılık beklemedi. Hiçbiri beklemedi, beklemedi, beklemedi. Biz bu hakikatleri okuyoruz bakın Kur'an'da işte Nuh Aleyhisselam'ın diliyle. Hud'un diliyle, Süleyman'ın diliyle. Şu aybın diliyle hepsine selam olsun. Bu hakikatleri söylüyoruz. Peki bunları onlar söylediler de ve vesselam efendimiz karşılık mı bekledi? O istedi mi böyle bir şey? Haşa. Peki bu ayet neyin nesi? Bu ayeti anladığımız zaman aslında. Daha iyi anlayacağız ehli beyti, sahabeyi, efendimizi sevmeyi bu sevginin ne demek olduğunu. Bu ayet aslında bize bu manada böyle bir hakikati söyleyecek. Peki nedir mesele? Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisinin sevilmesini istedi mi? İstedi. Geçip insanların karşısına dedi mi beni sevin annenizden babanızdan ehlinizden evladınızdan nefsinizden canınızdan malınızdan servetinizden beni sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız dedi mi? Dedi ehli beytimi sevin dedi mi? Dedi onlarca hadis okudum size halen okumaya devam edeceğim. Peki aleyhissalatü vesselam efendimiz. Gerek nefsi gerekse ehli beyti için istediği sevgi kendisi için bir sevgi midir? Hayır bunu anladığımız zaman ayeti anlarız. Şimdi Mekke'de Müslümanlar bir avuçken hani derler ya yer demir gök bakır o günler bir avuç iman insanının olduğu o günler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın erkek çocukları öldüğü için alaya alındığı o günler Mekke'nin kara yüzlü adamları Muhammed ismini aleyhissalatü vesselam müzemmem diye telaffuz ediyorlar. Muhammed nedir övülmüş demek müzemmem nedir zem edilmiş demek sahabe kabarıyor. Canlarını koymuşlar Aleyhisselatu vesselamın yoluna bir avuç bile olsalar hepsi ölmeye razı istiyorlar ki müzemmem diyen o dili koparsınlar. Ama ne diyor efendimiz hayır bırakın onlar istedikleri kadar desinler evet. ben semada Muhammed'im arzda Muhammed'im evet. Allah övmüş beni Allah beni övmüş onlar övmese ne yazar onlar demese ne yazar cemada Ahmet arzda Muhammed Aleyhissalatu Vesselam. Onun ihtiyacı yok. Bütün alem şu anda ona düşman olsa. Haşa biz dostuz. Onun yolundayız. Ama farz edelim öyle olsa. Onun değerinden bir şey düşürülür mü? Düşer mi? Hiçbir şey düşmez. Bütün alem onu sevse, 6 milyar insanlık ailesi şimdi hep sizin gibi onun adını andıkları zaman yürekleri kıpır kıpır olsa aleyhissalatü vesselam dese sallallahu aleyhi ve sellem dese en büyük ihtiram cümlelerini ona söylese onun var olan değerine bir değer katar mı? Yok Allah onu sevmiş o öyle bir makamda ki sevdiklerinin sayısının artmasından ya da azalmasından dolayı onun değerinde artma ya da azalma olmaz çünkü onu seven Allah'tır Allah sevdikten sonra bütün alem sevmese ne olur sevse ne olur dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizatihi kendisi için istediği o sevgi sevilen olarak kendisi için istenilmiş bir sevgi değil seven için istenilmiş bir sevgidir Anlatabildim mi bu cümlemi? Bizatihi seven için istenilmiş bir sevgidir. Çünkü onu seven değer kazanır. Seven sevdiğinin yolunda olur. Allah bize onu usvetun hasene diye takdim etti. En güzel örnek sevmezsek eğer o güzel örneğin arkasından yürüyebilir miyiz? Bakın kimi seviyorsak onun arkasındayız. Yürekten. Ta yüreğin derinliklerinden kimi seviyorsak hayatlarımız onun memnun olduğu hayattır. Aleyhissalatü vesselam efendimizi yürekten derinlemesine seven bir müminin hayatının onun sevmeyeceği bir hayat olması mümkün mümkün müdür? Dolayısıyla Allah onun diliyle bize niçin onu sevmemizi istiyor? Severseniz kurtulursunuz da onun için. Peki böyleyse eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın istediği o sevgi kendisi için istediği bir şey olarak kalır mı? Hayır kendisi için değildir. Ehli için aynı şey. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Size sarıldığınız müddetçe dalalete sapmayacağınız iki ağır yük sakaleyin. İki ağır sorumluluk bırakıyorum nedir ya Resulallah Allah'ın kitabı ve ehli beyt bazı hadisler sünnettir ben ehli beyti söylüyorum şu anda konumuz bu olduğu için zaten sünnetle ehli beyt de aynı şeydir en iyi sünneti yani aleyhissalatü vesselamın hayat tarzını evin halkı bilir de onun için bir hadiste sünnet bir hadiste ehli beyttir peki bunu Efendimiz söyledi Sonra kalktı ehlibeyti sevmemizi söyledi. O sevgi bizi ehlibeytin yolunda yürütecek. Siz ehlibeytin yolunda yürümek istiyorsanız işin bidayetine neyi koymanız lazım? Sevgiyi koymamız, koymanız lazım. Hal böyleyse eğer meveddetefil qurba ifadesi burada ben ecrimi Allah'tan beklerim. Genel Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde Haşa çelişkili bir cümle değil bizatihi o hakikatleri tamamlayan bir mesajdır. Dolayısıyla meveddet ayetindeki o ifadeyi öyle anlamamız lazım. Burada bir şeye daha dikkatinizi çekmem lazım. Biz biliyoruz ki sevginin Arapçası hub'dur hub ve bunu Kur'an kullanır birkaç yerde. Neden burada hub değil de meveddet kullanıldı? Bunun sebebini anladığımız zaman istenilen sevginin düzeyiyle alakalı da bir mesajın varlığı bizim zihin dünyamıza hemen düşecek. Arap dilinin en büyük üstadlarından biri Ragıp el İsvehani onun ölümsüz eserleri eserlerinden birisi El Müfredat. Orada Kur'an'ın kelimelerinin Arap dilindeki asli manalarını verir bize o büyük insan meveddet için verdiği anlam şudur hubbu kesir çok sevgi yani meveddet sevginin üstünde bir sevgidir sıradan bir sevgi değil şimdi söyleyeceğim ama yanlış anlaşılacak ama doğrusunu anlayacaksınız siz hani halkın dediği kara sevda var ya kara sevda değil ak sevda bu tam da sevda dedikleri şey bu ama öyle ki Delice bir sevda delice artık bunun sınırı neyse bilmiyorum onu siz aklınızda tahayyül edin. Şimdi böyle bir ifadeyi kullandığımız zaman modern insanlar olarak bazı şeyleri algılamakta zorlandığımız gibi bunu da zorlanıyoruz. Bazı yanlış telkinler de bizim zihnimizde bu konuda baskı unsuru oluşturuyor. Yani diyorlar ki bize peygamber aleyhissalatü vesselam olsun. Allah olsun onun kelamı Kur'an olsun sahabe olsun kalp ile değil akıl ile seveceksiniz. Yok dostum böyle bir şey. Kim dedi size akılla adam sevileceğini? Sen eşini evladını malını servetini aklınla mı seviyorsun? Kur'an'ın buzağı sevgisi onlara içirildi dediği. O sevginin aynısı senin dünyaya olan sevginle eşdeğer şu anda kalkmış mesele Kur'an olunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olunca sahabe olunca akılla sevmekten bahsediyorsun. El insaf denir başka bir şey değil her şeyi yüreğinle sev kalbinle sev mesele Efendimiz olunca sahabe olunca işe kalbi değil aklı karıştır. Akılla sevmeyi de sevginin usulü için, uslubu için en temel etken olarak say. Bu doğru değil. Akıl sevginin merkezi değildir. Kalptir sevginin merkezi. Eğer akılla sevseydi sahabe, sahabe diye bir şey yoktu şimdi. Sahabenin varlığı, sahabe gibi bir neslin ortaya çıkması delice sevmeleriydi hesap yok ne olur ne biter yaparız arkasından ne gelir biz böyle davranırsak ne kazanırız ne kaybederiz böyle bir hesaba sahabe girseydi biz bugün sahabe nesli diye bir nesilden bahsedemeyecektik düşünün nübüvvetin 5. yılı iktidar falan yok ortada 5. yıl Müslüman sayısı neredeyse yüzü ancak aşmış. Bir sene sonra Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla sayı bereketlenecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor Müslümanlara? Hadi diyor Habeşistan'a gidin. Orada adil bir kral vardır size yardımcı olacak. Kalp ile değil de akılla davransak ne deriz? Ben sizin adınıza söyleyeyim. Ya Resulallah bizi gönderiyorsun ta deniz aşırı bir ülkeye. Ne olduğunu bilmiyorsun orayı görmedin kralı bilmiyorsun sadece duymuşsun kim bilir başımıza neler gelecek. Hayır git dedi mi gidilecek. Akıl yok kalp var orada yürek var. Orada akıl olsaydı eğer 40 tane hesap olurdu bizim gibi yok böyle bir şey musab. Sen Yesrib'e gideceksin. Lebbeyk ya Resulallah. Ali sen yatağıma yatacaksın. Lebbeyk ya Resulallah. Hamza sen Bedir'in meydanına yürüyeceksin. Lebbeyk ya Resulallah. Bir tane itiraz yok. Hatırlıyorsunuz değil mi Sad bin Muaz'ın sözünü Bedir'in öncesinde? Ya Resulallah. Vallahi bize desen ki. Şu Kızıl Denize dalın. Bedir Kızıl Denizi 30 kilometre uzaktadır. Onun için Kızıl Deniz orada gösterilmiştir. Bize desen ki Kızıl Denize dalın, bir tanemiz geride kalmadan o denizin içerisine dalar. Akılla söylenecek bir söz mü bu? Bu kalp işidir, yürek işidir. Yürekle sevilir, yürekle. Zaten sevginin merkezi oradadır. Sen başladın mı hesap yapmaya, işin bereketi de kaçar. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Benim getirdiklerime, hevalarını teslim etmeyen gerçek manada iman etmiş olamaz. Anlaşıldı mı hadis? Benim getirdiklerime hevalarını teslim etmeyen biri gerçek manada iman etmiş olamaz İşte bu ve istenen sevgi de bu sadece sözde kalan bir sevgi değil sadece ilahilerde söylenen cümle değil sadece belli törenlerde günlerde gecelerde kürsülerde söylenecek bir şey değil meveddete fil kurba o mevedde şiddetli sevgi delice sevgi sınırsız bir biçimde hesapsız bir biçimde Allah Resulüne yakınlarına ashabına duyulacak sevgi insanın kurtuluşunun vesilesi olacak ve istenen sevgi de bu şimdi bizden istenen bu olduğu için meveddet ayetinde nazara verilen bu oluyor. Ayetin devamı mühim. Ve men derif haseneten nezit lehu fihi husna. İnallaha gafurun şekur. Kim bir iyilik işlerse dikkat edin Allah onun iyiliklerini arttırır. Kim bir iyilik işlerse Allah onun iyiliklerini arttırır. Çünkü Allah gafurdur yani bağışlayandır, şekürdür. Şekür nedir? Takdir edendir. Yani Allah yapılan bir iyiliği yapılan bir güzelliği takdir edendir. Allah o iyiliği görmezden gelmez haşa. Şekurun birçok anlamı var bir anlamı da budur ben onu verdim. Şimdi ayetin önceki cümlesiyle beraber okuyalım. Ne dedi Rabbimiz? Ehli beyti yani aleyhissalatü vesselam efendimizin yakınlarını sevmemizi istedi. Sonra dedi ki kim bir iyilik yaparsa Allah onun iyiliklerini arttırır. Mesaj nedir? Her kim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yakınlarını yani ehlibeyti severse Allah onu yapılmış bir iyilik olarak kabul eder. Ve yapılmış o iyilikten dolayı da hayatındaki iyilikleri arttırır. Ya bu sevgi meselesi neymiş böyle Allah aşkına? Anlıyorsunuz değil mi derdi? Niçin ısrarla bu meselenin üzerinde duruyoruz bu kadar anlaşılıyor değil mi? Bakın sevdik neler kazandık. Sevdik ya Allah onu bir iyilik kabul etti. Ve hayatımızdaki iyilikleri arttırdı. Neden seven insanların hayatında bereket var siz buradan anlayın. Sevdikleri için Allah hayatlarına nasıl bereket veriyor siz buradan anlayın. O sevgilerinin hatırına Allah öyle bir bereket ihsan ediyor ki hayatlarına on kişinin yüz kişinin yapamayacağı bir işi bir insana yaptırıyor. Bilgisayarın internetin şuyun buyun olmadığı bir zaman diliminde bineklerin sırtında Tefsirler yazdırıyor alimlere. Nedir o? İşte bu berekettir. Bir şeyi kafalarına koymuş, yüreklerine koymuş, hayatlarına koymuş, sevmişler. Allah da o sevgilerinin hatırına, hayatlarına bir bereket ihsan etmiş. Ve aklın alamayacağı şekilde bir miras bırakıp gitmişler. İşte biz buradan anlıyoruz meselenin ehemmiyetini. Şimdi meveddet ayeti konusunda çok şey söylenir ama bu kadarla sınırlandırayım ben. Gelelim bugünkü dersimizin ikinci ayetine. O ney? Salavat ayeti. Ayeti beraberce okuyalım. İnnallaha ve melâiketehu yusallûne nebi ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimû teslimâ. Lebbeyk Allahumme salli ala Muhammed. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de salat edin ve ona tam bir teslimiyet ile bakın o teslima kelimesini öyle anlayacağız. Tam bir teslimiyet ile teslim olun selam. Verin. Ayet nazil oluyor sahabe endişeleniyor. Peki burada endişelenecek ne var? Ne olduğunu anlayacağız şimdi. Ama biraz sizi işin bidayetine götürmem lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ve geçmiş peygamberleri Kur'an birçok ayette anlatır. Mesela biz bugün peygamberlerin sıfatlarını, özelliklerini, değerini, konumunu, yetkilerini, sınırlarını... Hepsini Kur'an'daki ayetlerden çıkarırız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de görevlerini Kur'an bize anlatır. O görevlerini anlatırken beş tane temel alanı bizim zihin dünyamıza adeta çakmak ister böyle. Çünkü bunlar bugün anlaşılmadığı için zihinlerde doğru bir peygamber anlayışı yok. O beş temel alan bir tebyin, iki Tebliğ 3 davet tebliğ ile davet aynı şeyler değil 4 talim 5 teskiye bu 5 tane temel alanı Kur'an bize anlatır onlardan bir tanesi tebiyin tebiyin nedir beyan etmektir açıklamaktır vuzuha kavuşturmaktır peki burada Hemen bir sorun varmış gibi görünüyor. Çünkü bizim zihinlerimiz biraz o sorunları görmeye alışık. Akıllarımıza hemen şu geliyor. Allah kitabını mübin bir kitap olarak söyledi. Kur'an mübin, apaçık. Apaçık bir kitabın neyini tebyin edecek aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bunu tam anlamıyla anlayamadıkları için ne diyorlar biliyor musunuz? Tebiyin tebliğ demektir. Kur'an'daki li ifadeleri aslında tebliğ demektir. Aleyhissalatu vesselam aldı vahyi insanlara ulaştırdı. Ulaştırırken de o günün dünyasındaki bütün vesileleri kullandı. O vesilelerin kullanımıyla alakalıdır tebliğ ve davet. Ama böyle değil ki dostlar. Böyle değil. Doğru. Kur'an mübin bir kitaptır. Bugün Yazılış maksadı ne olursa olsun mesela adamın maksadı başka bir şey neyse o maksadı biz onları bilmiyoruz. Yazılış maksadı ne olursa olsun ne kadar Türkçe'ye hakimiyeti az olursa olsun Arapça'ya hakimiyetini demiyorum. Çünkü o tamamen manayı etkileyecek Türkçe'ye hakimiyeti ne kadar az olursa olsun yazılmış bir meali elimize aldığımız zaman Mealin üzerinden bazı teknik ayetler dışında yüzde doksan yüzde seksen artık kapasitemize göre Allah'ın ne dediğini anlarız. Hem fikir miyiz bu konuda hem fikiriz. Şimdi Allah diyor ki namaz kılın anlamayan var mı? Eğer işimiz Farklı bir mana şeyimiz yoksa amacımız yoksa bektaşilik yapmayacaksak anlarız. Allah namaz kılın dedi namaz kılınacak. Oruç tutun dedi oruç tutulacak. Zekat verin dedi zekat verilecek. Hacca gidin dedi hac, hacca gidilecek. Hırsızın elini kesin dedi eli kesilecek. Dedi, dedi dedi dedi dedi emirler yasaklar nehiler hepsi ortada ve bunu bir mealin üzerinden okuyan biri kapasitesinin oranında anlar. Ancak. Mesele sadece anlama meselesi değil. Nasıl olacak sorusunu sorduğunuzda bir rehbere ihtiyaç duyarsınız. Allah namaz kılın dedi eyvallah nasıl? Aleyhissalatü vesselam gibi. Çünkü namaz onun öğrettiği şekliyle kılınıyor şu anda. Kur'an kıraatten bahsetti mi bahsetti rükudan bahsetti mi bahsetti secdeden bahsetti mi bahsetti ama bunların sıralamasına rekat sayılarına nasıl yapılacağına dair hiçbir şey söylemedi bize. İftitah tekbiriyle başlayacaksın. Elleri bağlayacaksın. Sübhaneke duasını okuyacaksın. sen inni ve cehdü duasını okuyacaksın. Besmele'yi cehri söyleyeceksin. Ya da sırrı söyleyeceksin. Fatiha'yı okuyacaksın. Amin'i söyleyeceksin ya da söylemeyeceksin. Arkasından zamm-i süreyi okuyacaksın. Sonra Rukiye varacaksın. Üç kez o belirlenen cümleyi söyleyeceksin. Sonra yere yakınsın ama ona rağmen... Aşağıya gitmeyecek yukarıya yani tam doğrulacaksın. Hem de vücudun itmimam haline gelecek sonra secdeye gideceksin. rukuyu bir defa yapacaksın secdeyi iki defa yapacaksın. Kim söyledi size öyle olduğunu? Hangi ayetten öğrendiğiniz öyle olduğunu? Yok bunlar rehbersiz olmaz. Mübin kitap namaz kılın dedi. Tebyin görevi olan aleyhissalatü vesselam efendimiz nasıl kılınacağını bize gösterdi. Hırsızın elini kesin diyor Maide suresinde. Anlaşılıyor değil mi bu emir? Hırsızın elini kesin. Nasıl keseceğiz? Onu bilmiyoruz. Rehber lazım bize rehber. El bu el. Buradan mı keseceğiz parmaktan mı? Avucun üstünden mi keseceğiz bilekten mi keseceğiz dirsekten mi keseceğiz koldan mı keseceğiz. Simit çalanın neresini keseceğiz banka soyanın neresini keseceğiz. Hadi diyelim simit çaldı elini kestik bankayı soydu diye kolunu mu koparacağız. Kur'an bunu demedi net bir şey söyledi ötekini tebiyin görevi olan aleyhissalatü vesselama bıraktı. Bazen söylediğimiz sözü herhalde kulağımız duymuyor. Kendi ayağına kurşun sıkmak budur. Sen peygamber aleyhissalatü vesselamı devreden haşa çıkarttığın zaman nasıl Kur'an'ı anlayacaksın? Nasıl kulluk yolunda yürüyeceksin? Nasıl bu kulluk yolunda Allah'ın senden istediği emirleri yasakları nehileri ortaya koyacaksın? Dolayısıyla... Hangi ayeti işlersek işleyelim. Hangi ayeti anlamaya çalışırsak çalışalım. Hangi ayetin üzerinde yoğunlaşırsak yoğunlaşalım. Bir Müslüman olarak iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bakın temel bir usul söylüyorum şimdi size. İki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayeti nasıl anladı Nasıl anlattı nasıl uyguladı bunu soracaksın bunu sormazsan eğer Allah korusun nefsinden hevası hevandan hevesinden konuşmuşsundur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ayeti nasıl anladı nasıl anlattı nasıl uyguladı bu soruyu soracaksın. İki son vahyin ilk muhatapları kim onlar ashabı kiram. Radiyallahu anhu ecmain onlar vahyin muhataplarıydılar. İlk muhatap onlar olduğu için onların anlayışı en sahih en doğru anlayıştır. Eğer sahabe bir Kur'an'ın anlamı konusunda bir Kur'an'ın algılanması konusunda bir Kur'an ayetinin yaşanması konusunda bir örneklik ortaya koymuşlar. Bir şeyler söylemişlerse orada durmak lazım. O bir sınırdır ve bize çok önemli şeyler söyler. Bu iki temel ilkeyi siz dikkate almazsanız Allah korusun Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an'ın o güzelim mesajlarını kendi nefsinize, hevanınıza göre, hevesinize göre yorumlarsınız. Allah korusun saparsınız saptırırsınız. Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Şimdi dostlar bu ayetin üzerine gelelim asıl konumuz bu ya salavat ayeti bu açıklamalar ön açıklamalar olsun bu ayetin anlaşılması için ve bundan sonraki ayetler için asıl biz bu ayeti nasıl anlayalım konusuna gelelim ayet indi sahabe anladı mı Allah'ın ne demek istediğini anladı ayet 3 şey söylüyor Allah ve melekleri peygambere salat ederler. İki ey müminler siz de salat edin. Üç ona tam bir teslimiyet ile selam verin. Üç tane mesajı var bir ayetin. Sahabe bunu çok iyi anlamış. Size yerini de söylüyorum müracaat edin ki daha da siz de bu konuda biraz detaylı bilginiz olsun. Buhari'nin tefsir Kur'an bahsine. Müslimin salat bahsine bakın bu ayetin tefsiri saadetinde bir rivayet göreceksiniz. Ashab geliyor ayet nazil olduktan sonra. Ya Resulallah diyorlar Allah bu ayette şöyle şöyle dedi. Bizden salat ve selam istiyor. Biz sana nasıl selam verileceğini biliyoruz. Çünkü onu öğrettin bize. Nasıl diyoruz? Geliyoruz senin karşında. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Bazen tekil bazen çoğul kullanılıyor ama çoğu zaman tekil kullanılıyor. Esselamu aleyke diyoruz. Sana selam veriyoruz. Sen de selamlarımıza karşılık veriyorsun. Ama biz sana nasıl salat getirileceğini bilmiyoruz. Aleyhissalatu ve selam efendimize bu sorulunca cevap geliyor. Siz bana şöyle deyin. Allahumme salli ala Muhammed ve ala al Muhammed kema salliyte ala İbrahim ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid. Salli ve barik duaları diyoruz ya bakın ilk çıkış yerine ait bilgiyi yakaladık buradan. Duanın salli dua diye bildiğimiz o duanın. Aleyhselat ve selam efendimiz tarafından söylendiği ilk yer burası. Ne dedik? Allah'ım sen Muhammed'e ve Muhammed'in aline, alkim ehlibeyti ya da o al üzerinde biraz tartışılır. Geniş anlamda da ehlibeyt olarak anlaşılır. Bazı müfessirlerimiz sizi de işin içerisine katarlar. Ben de sizin içinizdeyim elhamdülillah. Onun bütün ümmeti oradaki al ehli beytten başlar dalga dalga dalga dalga genişler. Bütün ümmete teşmil olur. Bütün ümmete salat eyle. O salat ney? Rahmet eyle. Nasıl bir rahmet aynen İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine yaptığın gibi. Bu hadisi Efendimiz söyleyince. Ashab o günden sonra bu ifadeleri dillerinden düşürmez ve daha sonra bu cümle barik duası diye bilinen o diğer duayla beraber teşehhütlere girer. Şimdi biz teşehhütte salli ve barik dualarını okuyoruz değil mi? Umumumuz Hanifiiz. Hanefiye göre okumak sünnet ama Şafi de var içimizde. Şafiilerin bir kısmına göre vaciptir. Hambelllere göre de vaciptir. Ama Şafiilerin de bir kısmına göre yine sünnettir. Ne oldu Ehli Beyt'e sevgi? İmam Şafi'nin sözünü söylüyorum şimdi size bir cümle. Ehli Beyt'e sevgi namazlarımızın bir parçasıdır. İmam Şafi'nin sözü. Allah sizi sevmemizi farz kıldı bize hatta sizin sevginiz namazlarımızın bir parçası oldu. Öyle ki bakın namazlara dahi girerek bu cümle yakınlaşma adına bir bağ olsun unutmayalım her an aklımızda olsun Ali Fatma Hasan Hüseyin hep aklımızda olsun. Ya da geniş anlamda Akil'in çocukları, Cafer'in çocukları, Abbas'ın çocukları hep aklımızda olsun. Ezvacı Tahirat dediğimiz analarımız Hatice validemizden Reyhane validemize hepsinden Allah ebeden razı olsun. Onlar bizim analarımız hep aklınızda olsun ki salihleri aklınızdan çıkarmayarak rahmet üzerinizde daim olsun. Bu Anlatılan bu söylenen bu ancak burada yine bir ancak diyelim nedir o salavat ya da salat asla bir mana verilerek işin içinden çıkılacak bir kavram değildir. Bu ayet bağlamında konuşalım salat ne sadece fiili destektir ne sadece Duadır. Ne sadece rahmet yani ihtiram cümleleridir. Ya nedir salat? Bunların hepsidir. Çünkü sahabe fiili anlamda neleri varsa ne yapmaları gerekiyorsa hepsini ortaya koydular. Ortaya koyduktan sonra da gelip salatın nasıl olacağını öğrenerek böyle bir cevap aldılar. O halde biz Kur'an'daki salavatı bu ayet bağlamı üzerinden konuşursak, sadece dile indirgiyemeyiz, sadece fiiliyata da indirgiyemeyiz. Ya nedir salavat dediğiniz şey? Dil, kalp, akıl, beden, aile, toplum altı basamakta bütün hayata yayılmalıdır. Bir daha söyleyeyim mi dil kalp akıl beden aile ve toplum altı basamakta bütün hayata yayılmalıdır. Dilin salavatı nedir onun adını duyduğunda bir titremendir. Kendine gel dostum kimden bahsediyorsun sen sıradan bir insandan değil ki ne olur ne olur yani ağzına mı yapışır? bildiğin en güzel kelimeleri onun isminin arkasına söylesen Söyle sallallahu aleyhi ve sellem söyle. Aleyhisselatu vesselam söyle. Ne biliyorsan söyle. Söyle ki yüreğinden yüreğine bir bağ oluşsun. Bakın bazı alimler bütün peygamberlerin adı anıldığında aleyhisselam söylenmesini efendimizin adının alındığın adı anıldığında sadece aleyhisselam söylenmesini uygun görmezler bu ayetten dolayı aleyhisselam demek bile yetmez neden çünkü Allah bizden hem salat hem selam istedi o zaman ne diyeceğiz aleyhisselatu vesselam diyeceğiz diğerlerine de selam vereceğiz onlar da bizim peygamberlerimiz ama efendimizin Aleyhissalatü vesselam biraz farkı olsun bize çok şey bıraktı gitti bizden istediği tek şey de buydu. Niye biz bunu yerine getirmekte cimri davranalım. Dolayısıyla dilin salavatında bildiğimiz en güzel cümleleri en kamil cümleleri onun adının arkasına söyleyeceğiz. Dilimizde salavatı çoğaltacağız salavata dilimizi alıştıracağız. Efendimiz der demez. Aleyhisselatü vesselam arkasından gelecek. İnanın bunu yapın ve bunu sadece dilde de bırakmayın. Biraz sonrakileri de söylediğimde yapın. Sizin evinizden ve hanenizden peygamber düşmanı çocuk yetişmeyecek. Rahmetten bahsediyoruz. O kadar salavatın olduğu yerde Allah onu yapar mı? İstisnalar olur, o ayrı mesele. İstisnalar da kaydıyı bozmaz. Dolayısıyla dilin salavatı bu aklın salavatı ney aklın salavatı o ki efendimizden bir şey duyar duymaz aklına yatmasa bile sözü aklına değil aklını söze uyduracaksın. Acaba bu ne acaba bu söz bu hadis zayıf mı mevzu mu uydurma mı? Bunu deme deme. Bunu bilen bilir zaten. Bunu sonra diyebilirsin ama ilk duyar duymaz. Şöyle bir çarptı ya o söz sana. O çarptığı anda şöyle bir yokla kendini. Aklın ne kadar risalet mesajlarına teslim olmuş. Onu bir yerine getir. Size bir gün bir hadis aktarmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bukhari'de geçen bir hadisi. Efendimiz anlatıyor adamın biri. Sığırına çok. Haksızlık yaptı. Dövdü onu. Sığır konuştu. Dedi ki ben dayak yemek için yaratılmadım. Sonra da yaratılış gayesini anlattı. Sahabe şöyle bir baktı efendimize. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki ne oldu? Yoksa sığırın konuştuğuna inanmadınız mı? Ben inandım. Ebubekir Bekir ve Ömer de inandı. Ravi diyor ki o mecliste Ebu Bekir ve Ömer yoktu Futur yani Efendimiz bir şeyler söylüyor bize İnanın bugünün dünyasında kaybettiğimiz şeyler bunlar ben şunu demek istemiyorum zaten dedim ya siz benim ne demek istediğimi anladığınız için ben rahat davranıyorum yani ne bulursak alalım hayır bu değil o onu yapan yaptı zaten biz de yapıyoruz ağırlığımızca yapan onlarca alimlerimiz var. Hepsinin Allah cehetlerini gayretlerini arttırsın. Ama biz sıradan müminleriz sıradan basit müminleriz duyar duymaz alimler gibi konuşmamaya gayret etmeliyiz. En azından haddimizi bilerek bazı şeyleri söylemeliyiz. Bu sözler bize bunları söylemeli. Dolayısıyla aklın salavatı bu. Akıl devreye girmeyecek o anda Ali gibi davranacaksın diyordu ya Ali ki çok akıllı birisidir aklına kurban olduğumuz. Ben diyor eğer dinin akıldan müteşekkil olduğunu bilseydim ve aklımla hükmetseydim mes ederken ayakların üstünü mes ederdim. Çünkü biz ayakların altıyla yürüyoruz affedersiniz altını mes ederdim. Çünkü biz ayaklar meslerin altıyla yürüyoruz. Ama ben Efendimiz'den gördüm. Efendimiz üstünü mesetti, Ben de üstünü meslederim. Niye ya Resulallah üstünü meslettin sormam. O üstünü mesletti. Ben de üstünü meslederim. Aklın salavatı bu. Aklın. Ya bedenin kalbin salavatı yüreğinde en ufak tereddüt duymamak. Bedenin salavatı sünnete ittiba ederek yaşamak. Ailenin salavatı hakem olarak onu tayin etmek. Sorun mu var evde hakem o. O söyleyecek ağrına dahi gitse nefsini dahi zorlasa Allah ve Resulü bir hüküm ferman ettikleri zaman o ayeti hatırlayacaksın. Yüreğin zorlana zorlana kendi menfaatine dokunsa dahi gereğini yapacaksın. Böyle olsa ailelerimiz toplumun salavatı nasıl olacak? O zaman işte Allahumme salli ala seyyidina Muhammed tam anlamıyla tezahür edecek. Allah böyle salavat hepimize nasip etsin inşallah. Eğer biz böyle salavat edersek inanın birçok şey kendiliğinden düzelecek. Rabbim o günleri bizlere nasip etsin. Mübahale ayeti. Ali İmran suresinin 61. ayeti ya da diğer ifadeyle lanetleşme ayeti. Ne diyor ayet önce ayeti okuyalım sonra meselenin bağlamına dikkat çekelim. Diyor ki sana bu ilim bu ilimden kasıt ne? Risalet ve nübüvvet geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki Ta'alev ned'u ene ve ebnâekum. Gelin çağıralım çocuklarımızı ve çocuklarınızı. Ve ene ve nisâekum. Kadınlarımızı ve kadınlarınızı ve enfusene ve enfusekum nefislerimizi ve nefislerinizi sonra her kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. Amin. Dehşet bir şey bu. Yani lanet söylemenin Allah'ın laneti üzerine olsun ya da bir iş yapmışsınız eğer bu işte doğru değilsem ya da yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun sözü inanın insanı duvardan duvara çarpan bir sözdür. Biz bugün bu sözlerin ağırlığını bilmediğimiz için bazen bela okuyoruz bazen lanet okuyoruz ve bunların ne anlama geldiğini tam anlamıyla anlamadığımızdan dolayı bunları çok rahat kullanıyoruz. Ama bir bilsek bunun değerini bir bilsek bunun ağırlığını şöyle bizi bir sarsar. Nedir bu ayet? Ah Ali İmran 61. ayet demek bir olay üzerine nazil olmuş ki. Efendimiz karşıdaki muhataplara bunu söylüyor. Allah söylettiriyor getirin diyor nefislerinizi çocuklarınızı kadınlarınızı ben de geleceğim bu halde. Sonra her kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diye lanetleşelim. Olayın bir bağlamı var. Hicretin dokuzuncu yılı. Efendimiz aleyhissalatü Vesselam vefatına iki yıl var. Yemen Necran Hristiyanlarından bir grup geliyor Medine'ye. Grubun sayısını da verir bizim kitaplarımız. 60 kişilik bir heyet. İçlerinde Hristiyan din adamları var. Zaten çoğu Hristiyan onların. Hristiyan din adamları var. Necran'ın liderleri var. Zenginler var 60 kişilik bir heyet toplamışlar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselama gelmişler. Çünkü Efendimiz onlara davet mektubu göndermiş. Eğer o mektubun neticesi yerine gelmezse aleyhissalatü vesselam Efendimiz oraya bir askeri sefer düzenleyecek. Onlar Efendimiz gelmeden biz gidelim Medine'de anlaşalım belli şekillerde bu işi önleyelim maksadıyla geliyorlar. Sahabe rivayet ediyor diyor ki ikindi namazını kıldık. Namazı tam bitirmişti ki o heyet Mescid-i Nebevi'nin kapısına geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepimizi otutturdu. Heyet Mescid-i Nebevi'nin içerisine girdi. O rivayeti aktaran sahabilerden bir tanesinin rivayetinde şöyle bir ayrıntı var. Diyor ki o kadar güzel elbiseler giymişlerdi ki biz hayran hayran onların elbiselerini seyrediyorduk. Yemen'den gelmişler Yemen kumaşı da meşhurdur artık en güzel elbiseleriyle gelmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarıdan geldikleri için onları güzel karşılıyor. Hal hatır soruyor Be belli şeylerde konuşuyorlar. Daha asıl meseleye girmeden aleyhissalatü vesselam efendimizden bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki ibadet etmemiz lazım nerede edelim? Sahabe diyor ki biz merak ettik acaba efendimiz ne diyecek? Bize dedi ki. Mescidin şurasını boşaltın onlar orada ibadetlerini yapsınlar. Çok şey söylenir anlayın dedim artık beni iki de bir aynı sözü söyletirmeyin bana. Biz diyor mescidin o kısmını boşalttık orada kendi ibadetlerini yaptılar. Çoğumuz da Hristiyanları çok yakinen bilmediğimiz için onların ibadetlerine şöyle bir baktık ne yapıyorlar diye. Çünkü Yahudiler var Medine'de, Hristiyanlar ara sıra gelip gidiyorlar. Özellikle Necranlı Hristiyanları da Hristiyanlar içerisinde meşhurdur. Onları da sahabe ilk kez görüyor. Onun için biraz daha meraklı onları seyrediyorlar. Bitti ibadetleri. <gülüyor> Efendimiz otutturdu onları ve konuşmaya başladı. Onlar Hazreti İsa hakkında efendimizle tartışmaya başladılar. Diyorlardı ki bir İsa Rabb'dır. İki İsa Allah'ın oğludur. Üç Allah teslis inancını hem diğer kitaplarda hem de Kur'an'da yazmıştır. Demek ki efendimiz onlara bir miktar Kur'an ayeti gönderdi. O bilgilerin ışığında bunları söylüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların bütün bu iddialarını dile getirdiği Kur'an ayetleriyle birer birer çürütüyor diyor ki onlara siz İsa'nın Rab olduğunu söylüyorsunuz niye söylüyorsunuz bunu diyorlar ki İsa eliyle hastaları iyi mi? Kendi eliyle yaptığı bir heykele ruh üfürüp kuş haline getirmedi mi? Onlarca mucize yapmadı mı? Şunu etmedi mi? Cüzdanlıları iyileştirmedi mi? Efendimiz diyor evet bunları Kur'an da söylüyor ama ne diyor Kur'an Allah'ın izniyle. Allah İsa aleyhisselamdan önce de birçok peygambere mucize göndermişti. Efendimiz orada söylemiyor ama biz biliyoruz Efendimizin eliyle de alem birçok mucize gördü. Bu mucizelerin bir peygamberin eliyle ortaya çıkması o peygamberin haşa ilah olduğu anlamına gelmez. Allah'tır o mucizenin sahibi Allah yaptırırsa Allah müsaade ederse Allah o alanı açarsa o peygamber de yapar. Bu bir kere yanlış onu düzeltiyor. İkincisi ne dediniz İsa Allah'ın oğludur niye? Meryem evlenmedi evlenmeden çocuk sahibi oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayetleri okuyor. Allah bir mucize olarak pak ve pakize olarak iffetinden kesinlikle şüphe duymadan Yahudilerin iftiralarına bir cevaptır aslında o. Tertemiz Meryem'in rahmine ilka etti. Allah'ın bir mucizesi bir kelimesi olarak bunu da söylüyor o da gidiyor. Teslis inancına geliyor. Efendimiz diyor hangi ayetten siz bunu çıkardınız? Kur'an demiyor mu diyorlar? Allah diyor ya hani ettik, yaptık, eyledik. Tekil değil çoğul kullanıyor. Oradaki çoğuldan maksat ne? Baba, oğul, kutsal ruh. Efendimiz diyor hayır. Onlarca ayet var bu konuda ve bunun anlamı bu değil. Oradaki o anlam meleklerin... Ve bazen de varlık içerisindeki mahlukun işin içerisine dahil edilmesidir doğru ama yapan Allah'tır. Eğer Allah bir iş yapmak için başkasına muhtaç olsaydı haşa Allah olur muydu? Muhtaç olan Allah olur mu? O es samettir hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Efendimiz orada demiyor ama biz başka yerlerden çıkarıyoruz onu. Bazen soruyor kardeşlerimiz. Mesela nahnu zamiri ile konuşur Rabbimiz bizdir biz. O nahnu zamirinin Arap dilinde şöyle bir anlamı da var. Nahnu tazimiyye denir ona. Ne demek? Tazim nahnusu. Nasıl da tercüme ettin diyeceksiniz şimdi. Tazim edatı ya da tazim zamiri. Yani biz diye kullanırsa Kur'an bazen yapılan işin büyüklüğüne delalet eder. Dolayısıyla Rabbimiz bazen nahnu der bizdir bazen bendir enedir. Bazen yapılan işi tekil kullanır bazen çoğul kullanır. Bu hiçbir zaman varlıkta tasarruf hakkı olarak mahluku kendine ortak kıldığı anlamına gelmez haşa. Bu böyle. Efendimiz söylüyor ayetler okuyor. İçlerinden bazıları ikna oluyorlar. Şöyle yüzlerinin rengi değişiyor. Din adamları bakıyor ki iş tehlikeye girecek farklı noktalara getiriyorlar sözü netice olmuyor. Efendimiz onları Medine'de başka bir yere gönderiyor. Ertesi gün bir daha bir daha tartışıyorlar Efendimizle. Bu böyle devam edince bu ayetler nazil oluyor. Bir rivayete göre 30 küsür ayet bir diğer rivayete göre ki bu rivayet daha güçlüdür bütünlük onu verir bize. 81 ayet nazil oluyor bu hadise üzerine Ali İmran suresinde 81 ayet zaten inen ayetleri şöyle bir okuduğunuz zaman Hristiyanlık inancının en ciddi bir biçimde bir bütün halinde ele alındığı ayetlerin Ali İmran suresindeki bu ayetler olduğunu görürsünüz. O ayetlerden bir tanesi bu adamların laftan anlayacağı yok diyor ki Rabbimiz İşin sonu madem seninle tartışıyorlar senin haşa doğru söylemediğini söylüyorlar. Haşa senin söylediğin bazı şeylerin Allah'ın sözü olmadığını iddia ediyorlar. Madem böyle git onlara de ki getirin hanımlarınızı kadınlarınızı getirin oğullarınızı ve nefislerinizi ben de getireyim lanetleşelim. Her kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim anlaşıyorlar. Ertesi gün öğlen vaktinde Mescid-i Nebevi'nin yakınlarında bir yerde gelecekler. Onlar çocuklarını, kadınlarını, buradaki kadınlardan kasıt hem hanımları hem kızlarıdır. Nisa olarak kullanıyor Kur'an hem de nefislerini getirecekler. Efendimiz de aynısını getirecek ve lanetleşecekler. Asıl bize lazım olan kısma geliyorum. Aleyhissalat ve selam efendimiz ne yaptı? Vardı Fatma'nın evine kızı Fatma'ya anlattı Ali'ye anlattı Fatma'yı Ali'yi sağına soluna aldı dikkat edin 6 yaşında o gün Hazreti Hasan Hasan'ın elinden tuttu 5 yaşında Hazreti Hüseyin Hüseyin'i de kucağına aldı o manzarayı şöyle bir hayal edin Allah aşkına Efendimizin kucağında Hazreti Hüseyin elinde Hasan sağında Ali solunda Fatma yürüyor Efendimiz nereye doğru Necran heyetine doğru Sad bin Ebi Vakkas yıllar sonra Hazreti Ali hakkında ileri geri konuşulduğu zaman bu olayı aktardığı bir rivayet var elimizde Hatta rivayetin başı da var da zihinlerinizi bulandırmamak için orayı söylemeyeceğim. Diyor ki siz bana Ali'nin aleyhinde söz söylemek istiyorsunuz. Ondan öyle bir talepte bulunuyor. Ali'ye kötü söz söylememi istiyorsunuz. Gelin ben Ali'nin değerini söyleyeyim size. Necran heyetinin karşısına çıkarken Efendimiz aldı bu dördünü Şöyle bir cübbesinin içerisine koydu. Ali Aba derler ya hani bazı hadislerde ya da Ali Kisa denir cübbenin altındaki Aba'nın altındakiler onun anlamı o. Şöyle bir aldı o dördünü cübbesinin içine Allah'ım dedi bunlar benim ehli beytim ben onları seviyorum sen de onları sev dedi. İşte hakkında kötü söz söylememi istediğiniz aile. Ve Ali böyle biri. Efendimiz yürüyor. Necran heyeti akşamdan beri meseleyi tartışmış. İçlerinde birkaç tane akil adam var akıllı adam demişler ki ya siz ne yapıyorsunuz? Eğer siz onunla lanetleşirseniz vallahi Necrana dönemezsiniz. Allah sizi burada taş keser. Biz geçmiş kitaplarda okuduk. Peygamberle lanetleşen bir toplumun iflah olmadığını okuduk. Gelin vazgeçin bu işten başka bir yolunu bulup gidelim. Efendimiz geliyor hadi diyor. Ya Resulallah biz vazgeçtik diyorlar. Peki ne istiyorsunuz diyor Efendimiz. Ya Resulallah şimdilik Müslüman da olmayacağız. Bize bir tane emin insan gönder. Gelip içimizde hükümler versin. Ve bizim cizyelerimizi toplayıp sana göndersin. Sonra Allah kerim bakalım belki Müslüman oluruz ki oluyorlar da zaten. İçliğimize bir emin insan gönder. Şimdi bunu sahabe duyuyor ya. Acaba Allah Resulü kimi gönderecek diyorlar. Merak. Çünkü Efendimiz el emin diyecek bizim sizin sözünüz değil. Aleyhissalatü vesselam dedi mi? Kıyamete kadar o isim o zatın adı olacak. Asıl burada söyleyeceğimi söyleyeyim bir cümle olarak bu rivayete öyle geçeyim. Diyor ki bazı hadislerden yola çıkarak alimlerimiz eğer lanetleşselerdi Allah onlara orada bir bela indirecekti. Bir hadis efendimizden bize gelen eğer lanetleşselerdi benimle. Allah onları affedersiniz domuzlara ve maymunlara çevirecekti. Bir peygamberle naletleşmenin neticesidir bu. Hazreti Ömer'e gelin. Şimdi diyor ki Hazreti Ömer. Efendimiz dedi ya Necrana emin birini göndereceğim. Ben dedim ki Ömer bu sefer sen olacaksın. Hayber'de kaçırdım fırsatı. Hayber'de Efendimiz aleyhissalatü vesselam demişti ki. Yarın sancağı ben öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı o da Allah'tan razı. Geldi sancağı kime verdi? Gözleri de o gün hasta efendimiz gelmemişti. Zorla aleyhissalatü vesselam getirttirdi huzuruna. Ali'nin eline Hayber'de sancağı verdi. Neticesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ömer onu da hatırlayarak bu sefer emin sen olacaksın diyor. Kendisi aktarıyor bize. Sabah en erken saatte geldim Mescid-i Şöyle Efendimizin beni göreceği yere oturdum. Aleyhissalatü vesselam namazı kıldı tam döndü bize ben dizlerimin üzerine şöyle bir doğruldum. Efendimiz dedi ki Ebu Ubeyde nerede? Geldi Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Ey Ebu Ubeyde sen Necran heyetiyle gideceksin. Onların içerisinde hükümler vereceksin onlardan cizyeleri toplayıp bana göndereceksin ve o sözü söyledi her ümmetin bir emini vardır bizim ümmetimizin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır Hz. Ömer diyor ki üzüldüm ama sevindim de Ebu Ubeyde gibi birini seçtiği için aleyhissalatü vesselam sevindim diyor ve Efendimiz gönderiyor Ebu Ubeyde ibn Cerrah o söyleneni yapıyor. Mübahale ayetinde lanetleşme ayetinde Efendimizin dört insanla lanetleşmeye yürümesi de Ehli Beyt'in değer ve kıymetini gösteren bir hadisedir. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkmaz. Efendimiz sadece bu dördünü götürdü dolayısıyla Ehli sadece bunlardı. Hayır Efendimiz oraya ne götürdü? Neslini götürdü ayet onu diyordu zaten kadınlarınızı ve evlatlarınızı nesli Muhammed'i lanetleşmeye gitti. Zürriyeti o değil miydi öyle demiyor muydu Efendimiz her peygamberin nesli kendindendir benim neslim Fatma'dandır dedi. Oraya kimle gitti Fatma ve evlatlarıyla yürüdü dolayısıyla orada aleyhissalatü vesselamın yaptığı şey ehli meselesini daraltmak değil. Asıl nesli Muhammediye'nin kimden neşet edip kimden devam edeceğini göstermektir. Dolayısıyla bu mübahale ayetini de böyle anlamak lazım. Dostlar toparlayayım. Şimdi size üç tane ayet okudum bugün. Gerçi tatir ayetini de okudum dört ayet okudum. Bu dört ayetin bize verdiği beş tane mesaj var. Bunları anladığımız zaman ayetler ışığında ehlibeyt meselesini anlamış oluruz. Ve bundan sonra ehlibeyt meselesinde yürürken bunlar bize çok önemli şeyler söyleyecek. En temel ilkeleri bakın biz Kur'an'dan tespit ederek yürüyoruz. Yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz inşallah. Dolayısıyla bu beş tane temel mesaj ehlibeyt meselesinin gerek kavram, gerek değer, gerek konum olarak Bizim dünyamıza söyledikleri çok şey vardır. Bunları iyice anlamamız lazım. Bir ehli beyt Allah tarafından seçilmiş peygambere ev halkı olmuş bahtiyarlardır. Tathir ayeti bunu söylüyor bize. İki ehli beyt temsiliyet makamına gölge düşürecek her türlü maddi ve manevi kirden arındırılmıştır. Tathir ayeti bunu söylüyor bize değil. Allah onları ne yaptı? Bütün kirden riz oydu, maddi ve manevi kirden temizlendi. Ne için? Temsil makamında durdukları için. Temsiliyete gölge olmasın diye Allah böyle bir ikramda bulundu. 3. Ehli beyt dinin intikal ve muhafazası için istihdam edilen bir topluluk olduğu için sevilmesi Allah tarafından istenmiştir. Delil Şura 23 Hatırladınız değil mi? Veddet evet, ayetini tekrar etmiyorum. Bir daha bu cümlemi tekrar edeyim. ehlibeyt dinin intikal ve muhafazası için istihdam edilen bir topluluk olduğu için sevilmesi Allah tarafından istenmiştir. Dört ehlibeyt, en büyük ibadetimiz olan namazlarımızda bile hatırlanması gereken bir nesildir. Detaylarını söyledik. Beşincisi ehli beyt Hazreti Peygamber'in oğulları kızları yani zürriyetidir. Bu uygulamadan özellikle mübahale ayetinden bunu çıkardık. Demek ki ayetler ışığında ehli beyt dersek bunu deriz. Hep size söylediğim bir cümle son cümlem olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok seviyor onları. E bize de düşer şu sözü söylemek değil mi? Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah. Allah sevmeyi bizlere nasip etsin. Yanlış şeyleri sevdirmesin. Doğru şeylerin arkasında yürüsün. Ve bizleri a onun alinin, ashabının, etbaının yolundan ayırmasın inşallah.